Bismillah. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. Hadisi bırak, Kur'an'a bak diyen yalancılar çıkacak. Hadisi sahih midir? Bu hususta yaptığım araştırmalara göre sahih bir senedine rastlayamadım. Yani alimlerimizden bunun zayıf olduğu hakkında açıklamalar var. Ancak bu hadisin manasını destekleyici yani buna benzer mana ifade eden sahih bir rivayet var. Öncelikle onu belirtelim. Bu hadiste şöyle geçiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir, bir misli verilmiştir. Dikkatli olun. Çünkü koltuğuna yaslanmış karnı tok bir adamın size sadece Kur'an lazımdır. Onda bulduğunuz helali helal Haramı da haram kabul ediniz yeter diyeceği günler yakındır. Böyle bir hadis geçiyor. Ebu Davut'ta, Tirmizi'de, i̇bn Mace'de, Ahmet bin Hanbel'in müsledinde geçiyor bu rivayet. Tirmizi'de de şöyle, bu rivayet şöyledir. Dikkat edin sizden birinizi emrettiğim, sakladığım konulardan birisi kendisine ulaştığında koltuğuna yaslanmış bir halde Bilmiyorum Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız. E, hadisleri tanımayız derken bulmayayım şeklinde de bir rivayet gelmektedir. Şimdi e, kardeşlerim e, malumdur ki e, hadis inkarcıları mevcuttur. Kur'anı Biz Kur'an'a bakarız. Kur'an'da her şey mevcuttur. Biz hadisleri kabul etmiyoruz. Hadislerin hepsi uydurmadır şeklinde e, iftiralar atıyorlar ve Görüş beyan ediyorlar. Halbuki bu böyle değildir. Dinimiz Kur'an ve sünnet üzerine bina edilmiştir. Ve kıyamete kadar da peygamberin sünnetini anlatan, tanıtan ilim hadis ilmidir. Hadislerin tamamı asla uydurma değildir. Hadisler içerisinde elbette ki uydurma rivayetler de vardır. Ama büyük bir çoğunluğu, çok büyük bir çoğunluğu sahih olarak kaynaklar olarak mevcuttur. Hadis alimlerimiz bu uydurmaları tespit etmişlerdir. Onları öğrenmek gerekiyor ama sahih hadisleri de öğrenip peygamberimizin sünnetini öğrenmeli ve dinimizi Kur'an ve sünnet bütünü içinde yaşamaya çalışmalıdır. Ayrıca Kur'an teferruata girmez kardeşlerim. Genel olarak açıklama yapar. Allah emirlerini belirtir ama teferruatı, detayları Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle öğreniyoruz, onun hadisleriyle öğreniyoruz. O halde kardeşlerim dinimizi bu çerçevede değerlendirmeli hadis inkarcılarından kesinlikle uzak durmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.